Bazı ideal davranışlardan, tavırlardan çok uzak kalmamızın neticesi olarak daha sonra öyle bir davranışa dönmek, vicdanlarımızda riyakarlık yapıyormuşuz gibi bir his uyandırıyor. Bu muhanetini şeytanın sağdan yaklaşması, yaklaşması olarak bağlamalıyız. İdeal davranışlardan gittikçe uzaklaşma gibi bir çıkmazı nasıl aşabiliriz? Estağfurullah. İdeal davranış... Biz günümüzde Allah indeki makbul amel ifade için kullanıyoruz o tabiri. Dini değil o tabir. Mefkurevi bir tavır demek bu. Gaye-i hayale uygun bir davranış demek ama din öyle demiyor. Din iman diyor, ameli salih diyor ve onun en derinine de ihsan şuuruyla eda edilme diyor. Ama günümüzde biz ideal bir davranış derken dinin bir yönüyle nasıl inanılması lazım geliyorsa özüne işte öyle inanma ameliyasını ortaya koyma. inanmaya da ameliyat inecekse sonra dinin istediği ameli ortaya koyma ve yine dinin istediği derinlikte ortaya koyma. Böylece iman, amel ve ihsan meselesi gerçekleşmiş olur. İhsandan öte bir şey varsa şayet işte o da yine bir idealdir. Yani mertebe kusvasıyla bir şeyin eda edilmesine diyoruz. Ali'ül âlâ bir mesele nasıl ortaya konabilir filan diyoruz. Bu aslında Allah'ın muradıdır. Ama Cenab-ı Hakk'ın muradı içinde bazıları sorumluluğu gerektirmez. Yani çok mükemmel eda etmezseniz Allah'ın dinde merdutsunuz filan denmez. Allah Celle Celaluhu onları da affedebilir. Onlara da değişik dalga boyunda lütuflar da bulunabilir. Ahirette de cennetiyle sevindirebilir onlar. Fakat bir insan bazı şeyleri kavruyorsa bir yönüyle o masariyetlerin hakkını eda etmesi lazım. Ben yani Cenab-ı onu derinleşmeye açtıkça, daha doğrusu onda açılmalar imkanı, Lütfettikçe o da bence o açılmaların hakkını vermeli, boş bırakmamalı. Tıpkı onlar birer nimettirler ve nimetler de karşılık ister, şükür ister. Eğer sizin anladığınız şeye göre, espriye göre her nimetin şükrü kendi cinsinden olacaksa şayet onlar da ubudiyetle mukabele isterler. Buna isterseniz işte Allah'a karşı kullukta idar kulluk diyebilirsiniz. Tabi o da geniş bir alan. Yani namazınızdan, niyazınızdan, nuracınızdan, hacınızdan alın da ilahi kelimatullah hakikatine kadar. Bir yerde, bir yere kendinizi bağlayıp, bir davaya kendinizi adayı, Orada bekçilik yapmaya kadar. İşte yine diyeyim aynı şeyle, bir mefkûreye, bir idale bağlanarak hayatını ona vakfetmeye kadar. Hepsi. O ideal kulluk içine girer. Siz bir yere gönderiliyorsanız hiç tereddüt etmeden, arkanıza bakmadan çekip gitmeniz ona girer. Gittiğiniz yerde aradığınızı bulamıyorsanız ona rağmen orada durmak o ideal de kulluktan sayılır. Nerede olursa olsun. Bunların insan bazen yapınca işte bazı meselelerde ideali yerine getirmiş olabilir. Ama tamamı tamamı kulluk yani aksal gayet dediğimiz şey zannediyorum bütün kulluk dallarında hiçbir şeyi hafife almadan hepsini yerine getirmeye bağlı. Bazı hadis-i şeriflerde ona işaret ediyor. Bu açıdan şu idealdir şu değildir onu belirlemede biraz zorlanırız. Çünkü idealin kendine göre dereceleri vardır. Şimdi biz en mükemmel şekilde meseleyi ifa etmeye ideal diyorsak kendi terminolojimizde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yaptığı idealdir. O zaman Hz. Ebu Bekir'in ki ölçüde eda edilmediği yerine getirilmediği için o ideal değildir. deme gibi bir hamla bir nezaketsizliğe düşmüş oluruz. Hz. Ömer'de düşmüş oluruz. Şüphesiz Hz. Osman Hz. Ömer Efendimiz'in seviyesini tutturamamıştı. Bu kriterler bizim kriterlerimiz değil. Bu değerlendirme de bize ait değil. Bu Selefi Sali'nin değerlendirmesi. İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki Hulefai Raşid'in seviyeleri hilafet sırasına göredir diyor. Yani en faziletli Hazreti Ebu Bekir'dir. İkinci derecede faziletli Hazreti Ömer'dir. Üçüncü derecede Hazreti Osman'dır. Dördüncü derecede Hazreti Ali Efendimiz'dir. Beşinci derecede Hasan Şehir Efendilerimiz'dir. Altıncı derecede belki aşiretim bir beşiredir, yedinci derecede falan hakimin tabakata asapla alakalı şeylere göre değil yani. Ben şöyle bir misal olsun diye arzettim. Bu meseleye farklı yaklaşıyor. Şimdi bu açıdan bir farklı, izafi idealler şeyi var yani falana göre şu. Böyle anlaşılıyor ki yani cüneyt bak. Herkesin kabiliyetini inkişaf vermesine göre, herkese kendi aşı kemalatını göstermesine göre, o orada kendi alanında ideali yakalamaya çalışıyor, Bir de kendi alanında ideali yakalamaya çalışıyor. Bazen belki bazı kimseler aynı kutupta buluşabilirler, birleşebilirler. Aynı nokta hepsinin ayağını basacağı bir yer ve hakikatları temaşe edeceği bir yer olabilir. Ama bazen de farklı olabilir. Belki herkes en mükemmeli eda ettiğini zannedebilir. Bir, ideali böyle değerlendirmek lazım, ideal kumlu. İkincisi, bizim idealden uzaklaşmamız, o meseleyi ideal şekilde yerine işimiz. Tabii bunun kendine göre sahipleri vardır. Bazen belki başta hiç yakalayamamışızdır onu. Onun yolundayızdır. Dolayısıyla bir kısım avaik, ...ve sevayik saiklerle belki farkına varmadan ondan uzaklaşmış oluruz. Tam tam kıvama ermemişizdir. Kıvama ermediğimizden dolayı da çok küçük şeyler bizi bozabilir. Ben yine onu hatırlatayım, bir hatırlayayım yani. Oradaki virüslerden bir tanesi bizi yere serebilir orada. Bir böyle idealden uzaklaşma olabilir... Fatih ordular bile sürekli cephe kovalamadıklarından dolayı ve hünkarı başlarında göremediklerinden dolayı bir yorgunluk yaşamışlardır. Bu yorgunluk onları temperverliğe çekmiştir, haneperestliğe çekmiştir, çoluk çocuk düşkünlüğüne çekmiştir, kendilerini düşünme düşkünlüğüne çekmiştir. Onlar kendilerini düşünmeye dalınca bu defa millet düşünülmez olmuştur. Sağdan soldan Kur'an-ı Kerim'in bir ayetinde ifade buyurulduğu gibi, Arz kemirilmeye başlanmıştır. Bazı tefsirciler zaten öyle diyorlar. Arzı sağından solundan biz tenkis ederiz. Manası Müslümanlık nur ışık müntişaf ettikçe karanlık sağından solundan kırpılıyor demektir. Şimdi bu defada ışık bir tevekküfe geçince karanlık sağından solundan o ışığı kırtmaya başlamıştır. Işık hattında daralmalar olmuştur. Şimdi demek ki işte bu da bir idealden uzaklaşma oluyor yani. Kanuni cennet mekan aleyhi rahmetü vel ufran hazretleri idealdi. Cephede öldü adam. Kaç yaşında devletin başına geçmişti bilemem. Vefat ederken 80 yaşındaydı ama o yaşında bile ordusunun başındaydı o insan. 46 sene atının üzerinde devletinin başındaydı ve ordular arkasındaydı. Fatih Cennet Mekan sefere giderken vefat etti. Yavuz Cennet Mekan bir sefere hazırlanırken yine şir pençedir veya zehirlenmedir neyse ondan vefat etti. Görülüyor ki itila dönemimiz diyoruz bu döneme biz. İtila dönemimizi omuzunda bayraklaştıran insanlar hakikaten hep bir bayrak gibi dalgalandıkları yerlerde düşmüşler. Öyle düştüğü için de çok şanlı düşmüş. Hemen arkadan birisi kapmış onu omuzuna. Bir halit gibi. Sıra bende demiş, iş başa düştü demiş onu götürmüştür. Ve biz 2-3 asır kendini bu işe adamış ve ideal seviyede bu işi temsil edenler sayesinde Allah'ın izniyle hep sirvelerde dolaşmışız. Onlar da ideal mefhumu unutulunca, onlar işte değişik arızalarla, korku, verlik, hayat sevdası, çoluk çocuk sevdası, yaşama sevdası gibi, Böyle aşağılık insanların tesirinde kalabileceği virüslere yenik düşünce bu defa esas yenilen devlet olmuş. Belki devletler muvazenesinde çok önemli, önemli şeyler esas yenilen onlar olmuş. Belki her şey gitmişti orada. Bu açıdan demek ki bazı virüslerin musallat olmasıyla insan idali yakalamış olsa bile uzaklaşabiliyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve Sellem hayatının hemen her safhasında ilk vahyini, mesajını insanlara tebliğ ettiği gün nasıl bakıyor, arkadaşlar nasıl görüyor, onlara karşı saygısı nasıl, onların ona bakışı nasılsa vefat ederken bir perde daha sesini yükseltmiş. O mevzuda samimiyeti, iştenliği, insanlardan bir insan olması mevzuunda bir tiz perde daha yapmış bir o kadar, bir o kadar daha mahviye sergilemiştir. Bir o kadar daha diğergamlık sergilemiştir. Bir o kadar daha diğergamlık sergilemiştir. Bir o kadar daha kendini küçük görmüştür. Haşa o küçük değildir. O durumda bile onu çok iyi tanıyanlar, çok iyi okuyanlar ona bakarken sen her şeysin demişler. Hayır ben hiçbir şey değilim demiştir. Sen Efendimizsin, Efendimiz Hazreti İbrahim'dir demiştir. Sen Musa'dan üstünsün, beni Musa'ya tercih etmeyin demiştir. Yunus bin Metta senin altındadır deyince beni Yunus bin Metta'ya tercih etmeyin demiştir. Nasıl işe bir perdede başlamışsa onu daha bir artırarak öyle bitirmiştir. Şimdi gerçek idali yaşama buysa şayet görüldüğü gibi bizde işte bazı şeyler büyüklük uğruna, bazı şeyler kocacılık uğruna, bazı şeyler daha başka böyle serüvenler hesabına feda ediliyor. Bunlar da idealle bizim iştibatımızı, iltisakımızı koparan şeylerdir. Bunlara dilbeste olunca insan çok kıymetli şeyleri kaybeder. Bunların hepsi tehlikeli şeylerdir ve bunlar çoğaltılabilir. Ve bunların hepsine İmam Gazal Hazretlerinin İhya'daki mülahazasıyla mühlikat, mubikat nazarıyla bakabilirsiniz. İnsanı baş aşağı getiren şeylerdir bunlar. Oysa ki ıslahçı bir cemaat bence muslihatın peşinde olmalıdır. Yaptığı her şey selaha mahtuf olmalıdır. Ondan arkasında olmalıdır. İdeal de ancak onunla yakalanabilir. Şimdi idealden böyle uzaklaşabilir insan. Yani ideali tespitte sonra idealden uzaklaştırılan şeyler vardır. Daha doğrusu aliyyül aladan insanları uzaklaştıran, hizmet adına, dini yaşama adına aksal gayetten insanları uzaklaştıran faktörler vardır. Onlar çok iyi bilinmesi lazım ki yine Ziya mülazasıyla Bil illeti kıl sonra müdavata tasaddi Her merhem her yaraya derman mı sanursun En ummadığın keşfeder esrarı der onun Bu iki Mısra arasında mutabakat yok gibi var aslında En ummadığın keşfeder esrarı der onun Sen herkesi kör hâle misersen mi sanursun. Çevrendekiler düşündüğün, ettiğin, yaptığın, kendine göre çevirdiğin şeylerin farkına varmadığını zannedersin de onlar farkına varırlar. Seni çok iyi okurlar. Kim bilir belki onların idealden uzaklaşmalarına sebebiyet veren de sensin. Öyle olur. Bu da iki. Sonra insan idealden uzaklaşınca acaba yeniden dönüp gelip o urve-i ya yapışabilir mi? Yeniden yükselebileceği tutunabileceği o ipe tutunabilir mi? Bu ip tabirini betas kullandım. Çünkü Abdullah İbni Selam'la alakalı bir rüyada, o ihtida etmeden evvel bir ipe tutunduğunu, semaya doğru çıktığını bahseder. Benzer bir rüyayı benim istidrada arz ediyorum. Amcam gördüğünü bana söylemişti. Çocukluğumda köyde vaaz ediyordum, Ramazan'da vaaz ediyordum. O esnada o biraz ufku açık olan bir amcam vardı, öyle demişti. Sema'dan bir ip uzanmıştı, ben de onu, Abdullah İbni Selam'ın şeyini hatırladım o zaman. O semaya irtika etme demektir yani o münasebetler. Eğer kendi arşi kemalatına yükseltmek için, yükselmek için o ürve buskaya yeniden tutunmayı düşünüyorsa bu kapı açıktır, her zaman açıktır. Bir şirke bile girse, insan yeniden tevhide dönme hakkı varsa, yeniden Allah'ı birlenme hakkı varsa Böyle bir şey de öleviyetli olabilir. Kırtlağına kadar bir insan günaha saplansa siz ona af olmasın diyemezsiniz. Nitekim işte Buhari Müslim gibi hadis kitaplarında 99 tane insan öldüren insanın ki bunu büyük buluşmada resmetmişlerdi, temsil etmişlerdi bu meseleyi. 99 adam bile öldürse ki çok korkunç cinayettir ve her cinayet küfre denk bir cinayettir. Bununla beraber unutmamak lazım. Allah'ın affetmeyeceği günah yoktur. Ne var ki? Bir şey var burada istidrada arz edeceğim. İnsan bazı şeyleri irade yapmışsa böyle isteseydi yani onlara girmeyebilirdi. O kirlere girmeyebilirdi. Kasti ve irade girmişse insan da bir kısımda taif bazı günahların baskısına dayanamayabilir, sönebilir. O mevzuda katî kanaatim yok. Üstas söner ve ölür diyor. Hazret dikkatle vaz, batmaktan kork. Letaif'in işte bir öpme, bir bakma, bir lokma, bir tane bir kelime de batırma diyor. Başka bir yerde insandaki bazı letaif söner ve ölür diyor. Şimdi bu ölen letaif eğer dirilmiyorsa bir daha, insan Rabbimizle münasebeti açısından, keşfedebileceği, duyabileceği, yaşayabileceği bazı şeyleri ilelebet kaybedebilir demeyiz. Burada müdahaza dairem açık benim. Şimdi cahiliye döneminde insanların çoğu, çok menanet karıştırdığı halde Müslümanlığa girince işte onlar sahabe-i kiram gibi nübüvvet semasının yıldızları, ayları, güneşleri oldular. Ama o gün için Müslümanlık olmadığından dolayı Onlar için yine Efendimizin Amrübni Asa beyanı içinde Meseleye yaklaşalım Buyuruyor ki bilmiyor musun Müslümanlık kendinden evvel olan her şeyi Siler süpürür temizler Bu onlara mahsus bir şey ise Yani tamamen İslamın nurunun bilinmediği bir dönemde işlenen hataları Allah böyle Silip süpürüp götürüyorsa şayet Onlara mahsus bir keyfiyettir Bir ikincisi İradi olan şeyler bundan üstesne olabilirler yani. Gayrı iradi, bilmeyerek, çok ciddi pişmanlık neticesinde duyan şeylerde belki o letaif yeniden canlandırılabilir. İnsanın fiziki yapısında bazı şeylerin ölüp gittiği gibi bazı letaif, bazı hatalar, bazı günahlar, bazı yanlışlıklar karşısında söner gider de onlar dirilmeyebilirler. Evet, bu hususta dikkat isteyen bir husustur. Şimdi sizin ideali yakalama ve ideali yaşama mevzuunda eğer bu kabile taifinizi öldürmemeniz söz konusu ise eski durumu her zaman ihraz etmeniz mümkündür. Eski noktaya her zaman gelmeniz mümkündür. Ben şu farklı mülazalarımı bir tarafa bırakarak size diyeyim ki siz ne oldu billah bilmeyerek Allah'a şirk koşsanız, küfre de girseniz haletiniz a gelmedikten sonra ki Kur'an ve sünneti sayiye o durumdan sonra imanı kabul etmiyor artık. Velisetetûbetullezîne ya'malne siyetetâ izâ hadara ahaduhum Onların tövbesi kabul değil yani. O ana kadar nauzu şirk içinde, küfür içinde, dalalet içinde durmuşsa gözü öbür alemi, öbür aleme ait emarelere öbür dünyanın şefak amarelerine açılmış bir insanın bu esnadaki dönmesini dönme kabul etmiyorlar. Dönekli kabul ediyorlar. O ana kadar insan ne yaparsa yapsın, Allah Celle Celaluhu onu kabul buyurur. Dolayısıyla o boşluğu da kapatır. O ona eski imkanları bahşedebilir. Ama bunun için Yaptığı şeyleri gözden geçirmesi lazım, gönlünü de gözden geçirmesi lazım, niyetlerini de gözden geçirmesi lazım. Şimdi insan yamuk yumuk geziyordur, eğri biri dolaşıyordur, tratuvarda yürüyordur da fakat yolda yürüdüğünü zannediyordur. O meseleyi test etme mevzunda en salim netice almanın yolu bence umum heyetle kendini test etmektir. Tek başına bir iki tane şaz arkadaşla bir yolda yürüyorsa... Çok yanılır o. Hep eğri büğrü gider ve bu defa başkalarının doğruluğuna güler yani. Onları yamuk yumuk görür. Çin'in, Japon'un, Avrupa'da bu Avrupalıların gözleri çok tuhaf dediği gibi bir şey der yani o da. Bu açıdan hem kendi duygumuzu, düşüncemizi, hem anlayışımızı, hem hizmet felsefemizi, hem de umum heyet içinde tavırlarımızı ve davranışlarımızı test etmemiz lazım bizim. Efendimiz buyuruyor ki, benim ümmetim talalette ittifak etmez. Yani talalette bir cemaat oluşmaz diyor. İki tane, üç tane sergerdan, macera perest. Yani çıkıyor ortaya diyor ki, bunların hepsi yanılmışlar diyor. Allah aksini söylüyor. Diyor ki, efendim Allah'ın eli cemaatle beraberdir diyor. Efendim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın inayeti cemaatle beraberdir. Diyor. Diyor. Ve yine Efendimiz buyuruyor ki benim ümmetim talalette ittifak etmez. Yani talalette bir cemaat oluşmaz diyor. O bakımdan Ferdin duygusunu, düşüncesini, halini, tavrını test etmesi mevzuunda uygun adım yürüdüğü cemaatle kendisini test etmesi çok önemlidir. Bin tane insan adımlarını aynı anda kaldırıyor, aynı anda atıyorlarsa iki tanesi de burada tam onlara ters adım atıyorlarsa şimdi Onları talim ettiren komutan gelse onların başına, o bin taneye ya o adımlarınızı şu iki adama göre uydurun mu der, yoksa o iki tane adama adımlarınızı zeyyete göre uydurun mu der. Evet. Bu açıdan, ideal yaşamdan, aksal gayetten uzaklaşan insanlar, yani döndüm mü, dönüyor muyum ben, işin neresindeyim, kendini bu açıdan test etmesi lazım kontrol etmesi lazım. İşin ötesi de biraz vicdana kalmış bir mesele. Büyük buluşmada hep vurgulandığı gibi. Yani vicdan ne diyor bu meseleye senin hakikaten yani bana vallahi billah diyorsun ama vicdanın ne diyor acaba? Varsa. Yoksa dediğin, ettiğin şeyleri inada mı söylüyorsun? Bir kıskançlar bina mı söylüyorsun? Kendini paka çıkarma iddiasıyla mı söylüyorsun? Bu öbür alemde de cereyan edecek. Yani mahşerde defterini alırken Allamul Güyüb'ün huzurunda bile yalan söyleyenler çıkacak. Ben öyle yapmamıştım diyecekler. Kur'an-ı Kerim anlatıyor, sünnet-i anlatıyor. Fakat bunların hiçbiri bir şey ifade etmeyecek. Çünkü Allah biliyor. Çünkü defterler çok garasız, zivasız, iyi tespit edilmiş, iyi tutulmuş. Onlarda ne varsa o gün hepsi ortaya dökülecek. Sağdan ve soldan. Evet, bu açıdan hani idealden uzaklaşmışsak şayet yeniden onunla buluşma mevzu, yeniden o urveyi büskaya tutunma mevzu, burada da samimi olmamız lazım. Meseleye vicdanın gözüyle bakmak lazım. Kendimizi vicdanın kulağıyla dinlememiz lazım. Vicdanın kadir her şeyi tartmamız lazım. Yoksa göz göre göre kendi kendimize atlatmış oluruz. Ben de belki biraz işi uzun etmekle hem sizi hem de kendimi aldatmış oldum. Maddi hastalıklarda vücut antikor oluşturduğu gibi manevi hastalıklar içinde işte manevi antikorlar oluyor mu? Yoksa iradeye mi kalıyor Allah'ın fevkalade eden inayeti olabilir. İnsanlar doğru yolda yürümeyi azmetmişlerse, büyük çoğunluğu itibariyle de doğru yolu yürüyorlarsa, o doğru yolda başkaları tarafından bazı hendekler, Meydana getirilebilir. İşte o hendeye geldiğinde Allah Celle Celalı ona öyle adım attırır ki ayağının birini hendeyin bir kenarına kor, öbürünü de bir kenarına kor, atlamış olur. Buna inayet diyeceksiniz yani. Mesela bu çok şeylerde, sır ötesi sır kapısı filan o türlü şeylerde resmettikleri gibi, görüntüledikleri gibi. Bakıyorsunuz bir yerde insan işte tehlikeye gidiyor, ateşe doğru gidiyor. Ama iki sıradan bir lütf oluyor, Cenab-ı Hak onu koruyor. Onun için Hz. Piri Mugan diyor ki, Kardeşlerim endişe etmeyin, biz inayet altındayız. Ama bunu şöyle görmek lazım. Yani siz bir doğru yolda, doğru yürümeye azmetmişsiniz, karar vermişsiniz. Ve elinizden geldiğince de doğru yolda yürüyorsunuz. Sabahları bizim istiğfar, Seyyidül istifarda dediğimiz bir şey var. Atu. Gücüm yettiğince diyoruz yani orada. Gücünüz yettiğince siz doğru yolda yürüyorsunuz. Bir yerde de gücünüzü aşan bir şeyle karşı karşıya kalıyorsunuz. Orada inayet, riayet, kilahet, vekalet imdadınıza yetişiyor. Muşluğa düşmüyorsunuz orada. O iki sıradan bir inayet oluyor. Fakat elverir ki siz bilerek hakikaten iradenizin hakkını verip hep böyle yamuk yumuk şeylere girmeyesiniz. Yoksa her zaman kendi irademizle baş başa kalsak, çok götüremeyebiliriz o meseleyi. Bir yerde ama irademizle kararlı, mestatatü, götürmeye kararlıyız bu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biat edenlere de şunu şunu deyince, gücünüz yettiğince buyuruyor yani. Öyle biat alıyor onlardan. Gücünüz yettiğince diyor. Bu açıdan ahdü peymanımızı ona göre yapmamız lazım. Meseleyi ona göre bağlamamız lazım. Ütesinde bizi aşan şeyler olabilir çok. Çok yönlü şeylerle karşı karşıyayız. Çok değişik köşe başlarında değişik gulyabaniler karşımıza çıkabilir. Bunlarda da inayetiyle imdadımıza yetişir yani. Allah yalnız bırakmaz. اللهم ارنا الحق حقا وارزغنا التبعا وارنا الباطل باتلا وارزغنا ایتنابا اللهم اجعلنا من باسك المخلصين المخلصين المتقين البرعين الزاعدين المقربين الراضين الماردين الصافين المعبن المحبوبين واجعلنا علماء حلماء سلما أوواهين أووابين منمين متواضعين خاشعين متخلقين بأخلاق القرآن وكورين جدين مهيبين زكين فهم فتن ملهم مخلص فسح فلفت متفقين متحدين معافين عن كل بلاية ومصائب ومعاصية وأوجاع وأسقام وأمراض وهو الشرور آمين وصلى الله سلام. وسلم